Allah hayırlı görevliyken evet. İstanbul'da görevliyken sizi çok dinledim. Neşret Nalbant'a yakın bir kardeşim Allah Allah. Ahmet Seyit Ulusal Çok yakın ağabeyim. var şey inşallah. Evet. Sizi bir, bir hayli İskender Paşa'da şey takip et Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz Hoş geldin Hoş, geldin. Hoş bulduk. Daha Daha lazım. Lazım. Nasıl? Tırkalegi değil mi? Sağ olun. İyi. Tamam. İyi. İyi. İyi. Şey, çantayı içeri alalım Çantayı içeri alalım İlaç alacağım bizim üzere ediyoruz you mm are -hmm. Yok mahalle. Ee, evet, kritikler. Merkez mahalle. Merkez mahalle. Evet. var? Burada kuzular filan var mı? Hayır efendim sadece tavuk var şu an. Ya ver, evet, en gaygısız insanlar emekliler. başka Bey buradan nasıl ayrılsın? Görevi var ama siz evet. bu mevsimde veya ben kalkan gideriz beraberiz el ele. ki. razı olsun, buna geldiğiniz bir ilan e, mı ben, ben, bu Esad'ın bir köyü şey var, çözüm, bu, kazası. Orada doğduk ama burada büyüdük, okula biz burada başladık, halinde buradayız, 1955'den yıkarada. İki bir zaman aldım. Mezmet? Ankara Hukuk Patikçesi. Hukuk. Sebe olarak çalışıyorum, şey demeyince, ah, görev demeyince, bir on beş kadar önde bir çalışmanız oldu burada. O neyse açmış, adayı aldık. Bu şehir bize çok şey verdi. Evet, biz de bir şey verebilirsek dedik. O da kısmetmiş. İşte bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Teşekkür <gülüyor> Evet. Üçler Televizyon. Evet. evet Kere, hayırlı olmasını temenni ederim. Efendim dün akşam e, Yusuf İslam'la ilgili bir program var diye misafir olduğumuz yerde şeyi açtılar. Televizyonu açtılar. Tabi Yusuf İslam'la Müslüman olmuş bir Avrupalı ve eski hayatıyla yeni ayağı, hayatı arasında çok büyük bir değişimi olan bir kimse olarak seviyoruz. Ben yani, kardeşini de şeyde ameliyat olduğum zaman hastanede de ziyaret etmişti. Onu görelim diye televizyonu açtığımız zaman o kadar muzur sahnelerle karşılaştık ki efendim e, yani teşhide düşürüm ben şahsen. Onun için böyle isminden anlıyor çünkü şura Arapçada müjde demek. Efendim müjdeli televizyon kanalları da var. Kanalınızın güzel bir kanal olduğunu düşünüyorum. Misafir olduğum için daha önce dinleyemedim ama inşallah Allah'ın rızasına uygun ve Müslüman kardeşlerimizin dilek ve temennileri doğrultusunda güzel hizmetler verirsiniz. Buna büyük ihtiyaç var. Yani halkımızın severek seyredeceği kanallara çok büyük ihtiyaç var. Büyük bir boşluk. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Çok teşekkür ederim. Gerek yurt dışına ve gerekse yurt içine zaman zaman seyahat etmek suretiyle hadis sohbetlerinde bulunuyorlar. İrşad hizmetlerini en iyi şekilde yürütüyorlar. Kendilerinden Allah razı olsun diyorum. Cenab-ı Hak güç ve kuvvet ihsan eylesin. Böyle muhterem hocalarımızı Cenabı Hak başımızdan eksik etmesin. Bu gece aramızda bulunuyorlar. Kur'an sohbetinde, hadis sohbetinde bulunmak üzere inşallah kendilerinden istifade edeceğiz. Muhterem hocamız müsaade buyururlar İsa ben merhum cennet mekan, kayın kayınpederleri olan Mehmet Efendi'yi geçmiş tarihlerde ziyaret etmiş elini öpmüş idim. Benim küçüğümün küçüğü hali hazır İstanbul'da bulunuyor merhum cennet mekan kayınpederlerine intisaplıdır. Eşi Konyalıdır. Eşinin akrabalarından birisinden şu konuşmaya şahit oldum. Düşündüm diyor, o Konyalı. Beş vakit namazla yetinmeyeyim, beş vakit namazın haricinde de ayrıca ibadet yapayım ve bir yere de intisap edeyim diye düşündüm diyor. Mübarek bir gece yatsı namazını kıldıktan sonra istihara namazı kıldım İstihare namazının duasını yaptım. Sağ tarafıma kıbleye doğru yönelerek yattım diyor. Ya Rabbi bana bir işaret göster. Benim için nereye intisap etmem daha uygun ise bu büyük zatların hepsine hürmetim sonsuz dedim diyor. Ancak nereye intisap etmem daha uygun ise bana bunu rüyamda bir işaretle belirt ya Rabbi dedim diyor. Ve gözyaşı dökerek yatağıma yaptım diyor. Gece rüyamda Paşa Camii'nin avlusunun girişindeki kapıda bir zat bana rüyamda, evladım gel gel dedi diyor. Ve sabahley kalktım, sabah namazını sıldıktan sonra işime gittim ve ikindi namazından sonra da İskender Paşa Camii'ne gittim diyor. Fakat o zamana kadar henüz, ''Tanımıyorum ben Mehmet Efendi diyor. Sayın hocamızın merhum cennet mekan kayınpederleri. İskender Paşa Camii'nde idiler İstanbul'da. Ve ikindi namazından sonra gittim diyor İskender Paşa Camii'ne. ''Tanımıyorum'' diyor. ''Fakat gece rüyada gördüğüm evladım gel gel'' diye beni çağıran zatı hapıda gördüm diyor ertesi günü. Aynı yerde beni bekliyor. Evladım ben de seni bekliyordum dedi diyor. Kapıda beni karşıladı diyor. Cenab-ı Hak şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Cenab-ı Hak böyle mübarekleri aramızdan eksik etmesin. Bugün bu görevi damadı olan ve ilahiyet fakültesinde uzun yıllar öğrenci yetiştiren ve bugün öğrencilerinin çoğu Türkiye genelinde kimisi müftülük yapmaktadır, kimisi vaizlik, kimisi de okullarda din ve ahlak dersleri öğretmenliği yapmaktadırlar. Ve muhterem hocamız, emekli olduktan sonra da bu irşat hizmetlerini devam ettiriyorlar hain pederlerinin görevini muhterem hocamız yürütüyorlar kendilerinden Allah razı olsun Allah güç kuvvet versin ben daha fazla sözü uzatmadan sayın hocamızın o tatlı Kur'an sohbetinden hadis sohbetlerinden istifade etmek üzere ben sözü Sayın Hocamıza bırakıyorum, buyursunlar, Allah kendilerinden razı olsun. <gülüyor> <gülüyor> <Sessizlik> Allah'ır Rahman'ır Rahim. Elhamdülillahi Rabbil âlemin. Hamden kesîren tayyiben mübâreken fî. Hamden kemâ yemberî celâli ve cehîhi ve azîmi sultânih. Essalâtü ve selâmu ala seyyidil evvelîn ve'l âhirîn. Tâcü'l ucnâleri kurretu uyuninâ Muhammedin el Mustafa ve âlihi ve sahbihi ve men tabi'ahû min insanin ilâ yeumid dîn. Hemmaba Aziz ve muhterem kardeşlerim, müftü efendi ve hoca efendiler ve diğer kıymetli dinleyici kardeşlerim, cemaat kardeşlerim. Allahu Teala Hazretleri sizi dünyada ahirette rahmetine mazhar eylesin. Cennetiyle cemaliyle şerefeylesin. Bir insana ilk önce ne lazım? Avustralya'da Sydney şehrinde arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Diğer gurbetteler gayrimüslimlerin arasında bulunuyorlar. Çalışmak için oralara gitmişler. Dedim ki bir insana havadan da önce gıdadan da önce, sudan da önce, kanuninin beytine rağmen sıhhatten de önce iman lazım. Hani olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi demiş. Sıhhatin çok önemli olduğunu söylemiş padişah olduğu halde. Ama çünkü oraya gitmiş kardeşlerimiz isterse ceplerin milyonlar doldur İslam'dan koparlarsa ne olacak İslam'ın evlatları unuttuğu zaman ne olacak küfre düştüğü ayağa kaydığı zaman günaha battığı zaman ne olacak bu zenginliğin kıymeti var mı bu yaşamanın kıymeti var mı bu arabanın kıymeti var mı bu sıhhatin kıymeti var mı Önce insana iman lazım. Evlatlarımıza da, bize de, ailelerimize de, dünya üzerindeki bütün insanlara da, bütün mükelleb insanlara da, her şeyden önce iman lazım. Sıhhat olmayabilir, insan hasta olabilir, Allah affiyet versin, sıhhat versin, saadet versin, inç eylesin, sağlıklı eylesin ama hasta olunca da Allah'ın mükafatı var. Hasta'nın uykusu ibadet, iniltisi tesbih, duası makbul, bilançarı mağfur. Yapamadığı ibadetler yakılıyormuş gibi defterine yazılmaya devam etmekte. E da kendine göre Allah tarafından verilen teselli edici mükafatları var. E insan havasız kalsa, susuz kalsa, ölse imanla göçüktükten sonra cennetle dünya mukayese edilir mi? E cennet daha güzel, daha sözüne gözüm bile olmayacak kadar güzel, mukayese kabul etmeyecek kadar güzel. Nasıl olsa ölmeyecek miyiz? Nasıl olsa kaderinde insanın delileri görülmeyecek mi? Nasıl olsa bir gün gelip bu dünya hayatına veda etmeyecek miyiz? Demek ki hayat da mühim değil, sıhhat da mühim değil. E bir insan zengin olsa, Düşünelim eski zenginleri, kimler vardı, kimler vardı, kimler vardı? Hah! ''Eleyse değil, mülkü misra her gibi enhabı tecrübin tahti'' diye şu koca Mısır memleketleri benim değil mi? Şu altından şırıl şırıl bakan dünyanın en büyük nehirleri, Nil nehri ve ovalar ve bütün bu zenginlikler benim değil mi? diye? Sıralı yok muydu? Bir zamanlar onun zamanında yaşamış وَإِنَّ مَفَاكِهَهُ لَتَنِعُوا بِالْاُسْفَةِ اُلُكُورَ Hazinelerinin anahtarları bir grup insan tarafından ıslaya ıslaya taşınacak kadar malın üstü parası çok olan Karun yok muydu? Ne fayda sağladı? Allah'ın azabına karşı ne fayda sağladı? Allah'ın azabını gördüğü zaman ahirette insanlar yeryüzünde nesi varsa hepsini feda etmeye razı olmayacaklar mı? Demek ki sıhhat de önemli değil, hayat da önemli değil, para da önemli değil, iman önemli değil. En önemli şey iman. Çocuklarımıza da ilk önce öğreteceğimiz, aşılayacağımız o. Allah'tan korkacak, mümin olacak, Müslüman olacak. Eh Allah bahtını güzel eylesin, Talifi güzel olsun. Allah güzel günler göstersin. Hoş haller nasip etsin. Mürüvvetlerini göstersin evlatlarımıza. Eh, Allah'ın nasip ettiği nimetleri kadar, nasip ettiği kadar yaşar. Ondan sonra da iman ile göçsün. Hatrede Allah cümlemize e, varalım, verelim iman ile ta canımız, canımızı iman ile teslim etmeyi, emaneti zedelemeden yerine vermeyi nasip Önce iman lazım. Tabi bütün insanlar için böyle. Bütün insanların iyiliği, mutluluğu, selameti imana gelmek. Mümin olmak. Ve Allah Celle Celaluhu kullarına nasip ediyor. Nice nice kullarına. Dün akşam işte vardı Yusuf İslam nasıl Müslüman oldu diye gazeteler yazmış televizyonda. Efendim dinleyenler, görenler olmuştur. Efendim sakal bırakmış, bir İslam okulu açmış, Kur'an-ı Kerim öğretiyor. Kazandığı paraları efendim Bosna'ya, her şeye, Afganistan'a Müslümanların yardımı nereye götürmeyi gerekiyorsa oraya götürüyor. Bir bir zaman önce pop şarkısı, tangur tungur caz efendim şeyleri hep deneyen şahıs sonra ne hale gelmiş. Allah nasip edince efendim, enebi olanlara nasibi olanlara allah Teala Hazretleri imanı da ıksan ediyor. Biz neyiz muhtemelen kardeşlerim? Biz Allah'ın çok vahkiyar kullarımız. Sizler de ödesiniz. O mahiler ki derya içime de bilmezler. Denizin içinde yaşadığı da denizin kıymetini balık bilmez. Dışarı çıktığı zaman onlar. Oynamaya başladığı zaman yahu aşağısı kadar güzelmiş diye o zaman anlar. Biz Allah'ın en vahtiyar kullarıyız. Neden? Allah bize en büyük mükafatı vermiş. İslam nimetini vermiş. İslam nimetini vermiş ki, bir anahtar var ki elimizde, dünyanın ahiretin, saadetinin, ne mi dokundunuz? Ne oldu? Etmekten e Nimet-i İslam kitabını yazmış. Kitabına nimet İslam adını vermiş. <gülüyor> İzalını yapıyor. Tabii kitabına Nimet-i İslam demiş. İslam nimeti. İlmal kitabı kalın dört parmak kalınlığında ama nimet İslam adını vermiş. Diyor ki, insana hem dünya saadetini sağladığı için hem de ahirette ebedi cennet nimetlerini temin ettiği için Allah'ın verdiği nimetler içinde en büyük nimet İslam nimetidir. Çünkü ebedi vaktiyarlı insan sağlamış oluyor. Öyle ama yani bizim memleketimiz %99'u Müslüman olan ahaliden müteşeskil bir memleket ama Zamanımızın Müslümanları, İslam'ın ellerinde ne kadar kıymetli bir cevher olduğunu hepsi bilmiyor. Ve hepsi Allah'ın rızasına ödülmüş bir yaşayış içinde yaşamıyor. Ve Allah'ın emirlerini tutmuyor. Ve Allah'ın haramlarından kaçmıyor, ateşle oynuyor. Kendisini tehlikeye atıyor. Hem dünyasını tehlikeye atıyor, ailesinin sıhhatini tehlikeye atıyor cemiyetini, toplumunu tehlikeye atıyor hem de ahirette ebedi yani cehennemde yanmasına sebep olabilecek tehlikeli iş yapıyor. Neden kendi sıhatını tehlikeye atıyor? Çünkü Müslümanlık ana hedefi itibariyle fıkhu incelenirse hedeflerinden birisi insanın sağlığını korumaktır. İnsanın sağlığını korumakla ilgili ahkamı uygulamazsa, insan vücuduna bakmazsa Yollamazsa sıhhati tehlikeye girer, ruhu tehlikeye girer, kalbi tehlikeye girer, kabası tehlikeye girer, aile saadeti tehlikeye girer ve toplum tehlikeye girer. Neden? Çünkü insanların saadetine medar olacak ilahi kanunlara uymadığı için ters iş yaptığından dolayı sonuç ters çıktığından bedalı olur her şey pis olur, pasaklı olur, dertli olur, belalı olur, hastalıklı olur, heysli olur, frelgili olur, vesaire de olur, yani nokta, nokta kısa geçmek istiyorum. Oralardan zarara uğrar bir, bir de Allah sevmediği zaman cezalandırdığı için başına bela yağdığından zarara uğrar iki. Yani bakarsın Allah, sen misin benim yolumda yürümeyen diye, bizlere afeti, bir efendim bilmem kuraklık afeti, bir hastalık afeti, bir düşman istilası afeti, bir başka çeşit efendim felaket gönderir, cezalandırır. Kur'an-ı Kerim'de bunların az kainlinden, sebut kanından misalleri yok mu? Var. Demek ki ilk işimiz kendimizi, dünyamızı, ahiretimizi kurtaracak olan bir çizgiye getirmek. İşte buna tevbe ederler. Yani elhamdülillah Müslümanız. Anadan, babadan, dededen, ecdattan İslam bir yerinde yetişmişiz. Başka bir yerde olan bir insan olsaydı dönecek İslam'a gelecekti Yusuf İslam gibi. Ama biz bir bir yerdeyiz. Kendimize çeki düzen vereceğiz. Biz de Cenabı Hakk'ın yoluna dönüp geleceğiz. Dönüp Cenabı Hakk'ın istediği yola adımımızı atacağız. Sırat-ı müstakime ayak basacağız, doğru yürüyeceğiz. Doğru yürüyeceğiz, doğru iş yapacağız. İşte buna tevbe deniliyor. Bunun çok çabuk yapılması lazım muhterem kardeşlerim. Hemen yapılması lazım. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri acil bir tevbeti kablen mevk'' buyurmuş. Yani tevbeyi acını yapın. Cenab-ı Hakk'a dönüşünüzü sağlam yapın. Tehir etmeyin. Çünkü... Ölüm geri verir demek yani. Ölüm gelmeden önce tevbelizi yapın demek. Biliyorsunuz insanın doğru yola gelmesine mani olduğunu bildiğiniz görünmez kuvvetler var. O görünmez kuvvetlerden birisi şeytan. gelmesini engelleyen, görünmeyen güç şeytan. Hepimiz biliyor muyuz şeytanın varlığını? Biliyoruz. Biliyoruz ki şeytan diye bir varlık var. اِنَّتْ شَيْتَانَ لَكُمْ اَدُوْزُونَ اَتَّخِذُوهُ اَدُوَّا اُنَّمَا يِلْءُوا حِزْبَهُ diye ayet-i kerimede bildiriyor. Yani insanları şaşırtmaya çalışan bir manevi görünmez efendim kuvvet var günahları yaptık diyor. Onunla ona karşı uyanık olmamız ve onun düşman Allah razı olsun Mustafa Efendi kardeşimiz burada söz hakkı verdi. İçinde bulunduğumuz mevsim üç aylar mevsimi, manevi mevsimi. Maddi mevsim kışta. Onun önemi yok. Peygamber Efendimiz kış mevsimini severmiş. Buyururuz ki ne güzeldir kış mevsimi. Biz şaşırıyoruz. Kış mevsiminin neresi güzel diyor, biz şaşırıyoruz soğuktan üşüdüğümüz için. Ne güzelmiş, güzeldir. Kış mevsimi, gündüzleri kısadır, kolay or oruç tutulur, sevap kazanılır, geceleri uzundur, kolay ibadete kalkılır, teşhid namazı kılınır, sevap kazanılır uyuyormuş. Her şeyin ölçüşü, Peygamber Efendimiz'in sevaba göre bakıyor. Kış mevsimi ne güzeldir, gündüz kolay olarak oruç tutuluyor, yazın tutamaz. Güneşin altında, sürü de Arabistan'da böyle oruçsuz, susuz durmak zor. Geceleri de çabucak hemen yaz oluyor, sabah oluyor, arada uykuyu bölüp kalkmak da zor ama kış geceleri bak uzun, insanın uykusuna alması mümkün, gece ibadetine kalkması mümkün. Bu maddi mevsim ayrı, o da güzel. Şu kış mevzibi bile güzel. her şeyi güzel. Avustralya'dan çekirdek getirdim ben buraya. Bir meyve. Yedim, tadı çok hoşuma gitti. Dilik gibi beyaz, mis gibi kokulu, bal gibi tatlı. Yuvarlak bir meyve. Soyulması kolay, yemesi çok diye boğazdan geçiyor. Şimdi bu meyveyi istedim ki bizim Türkiye'de de yetiştirelim. Çekirdeklerini sakladım, kağıda tağıtlı, getirdim buraya. Yalova'da ziraat mühendisi arkadaşıma verdim. Şunu üret, memleketimiz bir meyve kazansın. Ilik gibi bir şey, çok güzel kokulu bir şey. Ele sürülen esas gibi güzel yani kokusu. Efendim, dedi ki hocam dedi, bir hafta sonra gittim ne yaptım? Senin de tohumlar buzdolabında duruyor. Yahu düşümesin tohumlar. Yok dedi, tohumların zaten üşümesi lazım dedi. Her soğumun bir soğukluk müddeti vardır, soğuklama müddeti vardır dedi. O soğuklama müddetinden sonra keyifli filiz verir dedi. Bilmiyor musun dedi, kışın dedi, buğdaylar, buğday taneleri, karın altında kalın baharda nasıl fışkırıl yerden filizler? O zaman aklım başıma geldi ki, vaktimizin kış mevsimini yaratmasında da hikmet nice hikmetler varmış diye, o zaman aklım başına geldi. Aziz ve muhtemem kardeşlerim. Şimdi, demek ki bu günler manevi bakımdan, maddi bakımdan kış mevsimi o da güzel. Hikmetli, Allah yeryeminde yaratmış, elhamdülillah, eşşit Manevi bakımdan hangi mevsimdeyiz? Manevi bakımdan üç aylar denilen mübarek bir mevsimdeyiz. Bu üç ayların birincisi bitiyor. Dün kandil geçesiydi, Efendimiz miraca nasip olmuş, çıkmış, aşikâre gördü Rabbul İzzet'i, ahirette öyle görür ümmeti. Efendimiz'in gördüğü gibi ahireti inşallah sizler de bizler de gördük. Göstersin Rabbunuz cemalini cümlemize. E şimdi bu aynı ne ayıdır? Tevbe ayıdır. Tevbe ne demektir? Cenâb-ı Hakk'ın yoluna gelme zamanı demektir. Kafeti bırakmak zaman demedir. E canım yani halkımız yani Müslüman değil mi? Müslüman ama dafi. Müslüman ama şeytan teslim ile aldatıyor. Şeytanın oyunları var. Hani güreşçiler birbirlerine yaptıkları çeşitli oyunlar var. Kız çıkıyorlar efendim diyorlar bilmem şöyle diyorlar, böyle diyorlar, oyunlar duyuyoruz yani. Şeytanın Müslüman'ın sırtını mindere yapıştırmak yere sermek için oyunlardan bir tanesi nedir? Tesvif oyunudur. Tesvif ne demek? Şimdi yapma ileride yaparsın Müslüman. Acele etme. Yapma yapma bu iyi şeyi demesidir. Şimdi sen tevbe edeceksin veya sen etmişsin zaten de senin arkadaşın, hemşerin komşun tevbe edecek ama diyor ki yok diyor şimdi tevbe etmem diyor. Eee ne yapacaksın? Mehmetli olacağım o zaman diyor. Hacca gideceğim o zaman diyor. Çocuğumu evlendireceğim o zaman diyor. Şimdi biraz daha içeyim ondan sonra bırakacağım diyor. Vesaire yani. Demiyor musun bunu? Bilmiyoruz yani acı bir gerçek olduğu için bunu söylüyorum. Buna tesvif derler. Bu şeytanın bir numarasını Sizin tuşa getirmek içindir. Size ila da yaparsınız de onu yapma fırsat bulamazsınız gider. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor Hayatını Cenab-ı istediği istikamete döndürmek, günahı bırakmak, bırakmak, sevaplı yola girmek, sevaplı yoldan yürümek, sahade-i kiramın izinden yürümek, Kur'an-ı Kerim'in yolundan yürümek, sırat-ı gitmek, başka yere sapmamak. Bizim örneğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun hadislerini okuyup o yolda yürümek. Onun için bu tevbe ayına etrafa duyurun, kalabalık gelmişsiniz, hepinize teşekkür ederiz, hepiniz o kişiye duyursanız efendim burada 5 kişi olsa 50 bin kişi eder. 100 kişiye duyursanız daha büyük kalabalıklar eder. 500 bin kişi eder. Onun için yani tevbe etmek lazım geldiğini şeytanın oyununun tevbeyi geciktirmek olduğunu düşünün. Şu Allah'ın kulları affetmiş olduğu ayı e içinde tevbeyi edin. Efendim Allah zara yoluna girin. Biliyor musunuz ki bir kul, yaptığı günahlar ne kadar çok olursa olsun tevbe edince Allah affediyor. Hakiki bir dönüşle dönünce Allah siliyor eskileri. Hatta meleklerin yazdığı yazıyı sildirtiyor. Hatta azalara unutturuyor. Hatta günahın işlendiği mekanlara unutturuyor günahı. Hadis-i şerifte var, bu kitapta, önündeki şu kitapta var ki, Allah bir kulun tevbesini kabul etti mi? De, defterden de sildiriyor günahları, azaları aleyhine şahitlik edecek bir şey albette eli ayağı, dili dudağı, onu da onlara da unutturuyor ve mekanlara da unutturuyor. Mekanlarda aleyhine şahit etmeyecek. Onun için Allah'tan bu kadar büyük bir tevbe kapısı açık dururken, bu kadar büyük bir davet varken ne yapacağız? Cenab-ı Hakk'ın yoluna, aşk ile, sırf ile, gözyaşı ile gireceğiz. Bundan sonra ya Rabbi ben de sahabeli yolunda yürüyeceğim. sahabi gibi Müslüman olacağım. Kur'an-ı Kerim Müslümanı olacağım. Tam kendini istediğin yolda gireceğim. Bir daha, bir daha dalmayacağım ya Rabbi. Şeytana uymayacağım ya Rabbi. Dine aynı iş yapmayacağım ya Rabbi diye söz verir. Bırakın her şeyi. İnsanın ne rızkı eksilir, Efendim, ne de takdir-i üder, değişir. Onun için bir insan böyle cenab bakın yoluna döner de ahirette hedef aldı mı her şey güzel olur. Efendim çok kar eder. Bu bir. İkincisi aziz ve sevgili kardeşlerim biz buraya gelirken 3-4 şehirde mola ve geldik. Konferanslar yaptık oralarda. demişler, ilan etmişler bir haftadan beri filan, Salonlar tutmuşlar. Şimdi Eskişehir'de bir prensip ortaya. Arkadaşlarımızla sohbet ederken dedik ki ilim öğrenmemiz lazım. Kafirleri ilimde geçmemiz lazım. Bak geçemeyince zararlı görüyoruz. Şimdi Irak suçlu mu? Suçsuz mu? Meselesini bir tarafa bırakalım da Irak'ta biz olsaydık veya Türkiye'ye Irak'a yaptığını yapsaydı Amerika ne yapabilir diye düşünelim. Tamam. Adamın gemisi mi batırabilir? İşte bizim mu nedir? Bir, muavenet zırhını sıra pat diye bir patlattı, bizimkiler bir şey yapamadılar yani. Şimdi bu adam bu efendim bize düşmanlık yaparsa, biz ne yapacağız? Aciz kalırız. Aciz kalmamak için ne yapacağız? Onları ilimde de geçeceğiz, ahlakta da geçeceğiz, imanda da geçmişiz elhamdülillah. Efendim, Teknevecil'e de geçeceğiz. Tepsiyle geçmemiz lazım. Bu da okumaya bağlı. Onun için dedim ki, bakın Avrupalıların bir aleti vardır. Cet kitabı derler. Paket book derler. Yani girecek kitap. Niye kitapların boyu böyleyken veya şöyleyken veya daha büyükken bir cet kitabı boyu çıkartmışlar? Çok basit bu sorunun cevabı. Cebe girsin diye. Niye cebe girsin diye kitabın boyu üşütüyorlar? Cebe sokulsun da her yerde yanında bir kitap bulunsun da okusun diye. Ondan. Ve bu adamlar çok okuyorlar. Ben size biraz da komik, biraz da tiksineceğiniz bir şey söyleyeyim. Bir Japon tanıdıktan duydum. Yani 7'ni Japon olan bir tanıdıktan duydum. Hocam diyor bu Japonlar okumaya o kadar düşkün gidiyor. Yüz numaralarında bile diye kitap rafı var bu şey. Hayret edecek bir şey değil mi? Yüz numarada bile kitap rafı ne demek? Yani 2-3 dakika bile orada oturuyor olsa yeni açık bir şey okuyor 2-3 dakikasını bile boş bırakmıyor. Şimdi buraya gelirken ben de onunla inatlaşma başladı. Ben inatçı bir adamım. Başladım onlarla inatlaşmaya. Şimdi gelirken yolda fotomobilde, ben de kitap bakıyorum, 40 sayfa okudum. Ankara'dan buraya gelinceye kadar. Az bir şey değil ki. İstanbul'la Ankara arasında orada bir kitap bitireceğim, bir kitap daha bitecek yani. Orada diyor ki, okuduğum kitapta bir yerim çizdim. Yazar diyor ki, Japonya, homo mekanikus olmuştur adamları diyor. Yani homo mekanikus ne demek? Kafa yok, gönül makine gibi tıkır tıkır çalışan insan haline gelmiştir diyor. Eksik yani. Teknolojisi var, Parası var ama Dünya'ya ilerlik edecek kalbi ve kafası yok. Kaç ve yok. Çünkü inancı şu kadar tutmuş. Kuş beyninden daha benzer. Çünkü güneşe tapıyorlar aptallar. Aptallıktan öte, hayvanlıktan aşağı. Allah'ın yarattığı nice güneş olduğunu astronomi yok diyor. Herkes biliyor yani güneşe tapılır mı? Hiç mi beyni yok? Beyninde hiç mi hücre yok? Homo mekanikus olmuştur diyor. Ama yani Dünyada sayılı devletlerden biri olmuş, bu kadar kıt kapalı adam, kıt akıllı adam, beni geçerse ben durur muyum ya, ben ondan geri kalır mıyım, yakışıkalır mı? Benim kalbim var pırıl pırıl, iman dolu, Müslümanın imanlığının yanına kim yanaşabilir? Benim kafam var, benim insanlara bakış tarzım, insan sevgim, mahlukata bakış tarzım, çevreye bakış tarzım, ağacı, çiçek bile mesela Peygamber Efendimiz cihada gönderdiği mücahitlere demiş ki, kadınlara çocuklara dokunmayın. Kendi başına ibadet eden rahiplere, rahiplere, ibadethanelere dokunmayın. Hurmaları, ağaçları yakıp yıkmayın, kırmayın, Ekimlere zarar vermeyin. Görüyor musun? Çevre sevgisini İslam'dan Müslüman'ın, Peygamber Efendimizdeki şeyini şimdi ben ondan kalbimle, kafamla, malzimle, imanımla, dinimle, irfanımla çok daha üstünken niye ondan geri kalayım? Şimdi biz karar verdik Eskişehir'de, neden bu kararı biz, burada size söylüyorum, sizi de bu kararın içine iştirak ettirmek için. Herkesin cebinde bir kitap bulunacak. Dedik ki, üç gün müddet veriyoruz, üç gün içinde herkes cebinde bir kitap sağlayacak. Üçüncü günden sonra cebinde arama yaptığımız zaman kitap bulunmayan vakfa on binlere ceza keseceğiz. Vakıfların geçim yolunda bulduk yani sizin Çünkü çok kimse kitap koymayacak cebine, bize cazır yazır, on bin, on bin yazacağız inşallah. Vakfımıza halini toplayacağız. Şimdi, Amerika'da böyle. Avrupa'da böyle, Almanya mesela, ben çok gördüm, hocamız da görmüşüz, Almanya'da uzun zaman yaşadı, eski müftü hocamız. Efendim, otobüste bile kurdan, trende bile okurlar, bir eliyle böyle tutulur, sallanır, öbür eliyle böyle okur. E tabi, her kitap insana bir hayat tecrübesi kazandırır, bir gördük kazandırır, benim okuduğum 40 sayfada çizdiğim 40 tane mesele var, Aklıma gelen 40 tane yeni mesele oldu. Onlardan faydalanacağım da. De. Demek ki kitap okudu mu insan? Ne oluyor? Hayat kazanıyor. Demek ki hayatına, hayat tecrübesine, hayat tecrübesi katılıyor. Demek ki okuya okuya. Hey okuduğumuz kitaplar büyük aliflerin, büyük alimlerin kitapları olursa, dinimizin, imanımızın eserleri olursa, Kur'an'ın, hadisin eserleri olursa ne kadar güzel olacak? Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu akşam size okumak istediğim hadislerinden bir tanesi de şu. Efendim, el-ilmu hayatü İslam. İlim, İslam'ın canıdır, hayatıdır. Neden kitap tavsiye size? İslam canlansın diye. El-ilmu hayatü İslam. İlim, İslam'ın hayatıdır. İlim yoksa hayatı söndü İslam. Bak nasıl ben? sönmese bile cılız cılız devam etse bile nasıl bombaları yağdı dönem? Saddam demiş ki, eski bir bakan arkadaş geldi, bana o bilgi verdi, dün. Saddam demiş ki, bu Amerikalıların dediği şeyler doğru değil. Mesele onun basında, radyoda, televizyonda anlattığı tarzda değil. Gelin bir de meseleyi ben anlatayım, işin içindeyi size söyleyeyim diye. dünyanın muhtelif yerlerine davetiyeler göndermiş, 300 tane İslam'ın ileri gelen insanını çağırmış. Bizim Türkiye'den de bir tanesi benim talebem olmak üzere, ilahiyattan mezun, 3-4 kişiyi de çağırmış o arasında. Onların hepsine her reşit konveriyle toplantı sözü tercihlemiş. <gülüyor> Amerikalı nereyi bombalıyor? Bunu bilin muhtemelen kardeşlerim, bu önemli. Yani sağlam yerden, doğrudan doğruya birinci sınıf haber, o oteli bomba alıyor. Yani Müslümanların, ileri gelen yani misafir olarak bulunduğu oteli bombalıyor. Orada yer senin kardeşin, Pakistan'ın ileri giren burence şahsı, efendim, falancı yerin falancı şahsı. Bu bal gibi, Domuzluk mu? Başka bir şey değil. Yani öbür tarafta askeriye de bir bombalıyor, plan diyor gazeteler ama bu da benden haber %100 doğru, %99 değil, %100 doğru haber. 300 tane Müslüman, Müslüman ülkelerin, ülkelerin yerlerinden gelmiş olan insanın toplandığı turistik bir oteli bombalıyor. Sivil hedef bir kere. İkincisi de lanet bir sivil hedef değil, öteki Müslümanların davet ettiği yer müsaatelerin olduğu yer. Yani burada bir domuzluk olduğu, karşı kent olduğu belli. Bunu da proteste edin. Nasıl proteste etmeniz gerekiyorsa, yani bizi enayi yerine koymayın, yaptığınızda efendim hiç de söylediğiniz gibi değil diye söyleyin. Ama ben şunu söylemek istiyorum asıl ki اَدْ اِلْمُ حَيَاتُ الْإِسْلَامُ İlim, İslam'ın hayatıdır. İlim olmayınca hayat da gidiyor. Kendiliğinden sönüyor, mum gibi. Temminiyle sönmezse de tefesle bomba altı söndürüyor İslam Müslümanları'na. <gülüyor> <gülüyor> Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'inde اَوْا اَا اِشْدُوْ لَهُمْ مَسْلَفَةٌ buyurmadı mı? Ücünüz yettiğince onlara karşı silah hazırlayın buyurmadı mı? 22 yaşındaki sarı sakallı e, Sultan Mehmet o zamana kadar kimsenin bilmediği topları neden yaptı? Hiç kimsenin bilmediği havar topunu buldu kocaman Şahin'i topladım, döktürdü, gemileri hiç kimsenin o zamana kadar aklına gelmeyen bir şekilde bir vadiden öteki vadiye Halice kızaklar üstünde kaydırmadı mı? Teknolojinin en ilerisini şey yapmadı mı? 8-9 tane insan bilmiyor muydu? Sevmiyor musun Fatih'i? Fatih, Fatih Sultan Mehmet, Hadis-i Şerif Mehmet bir komutan. Yani niye niye onun gibi olamıyor şimdi insanlar? Niye Ormen geriye kalmışız? Eğitim evet, hayat Türk İslam. İlim varsa İslam canlıdır, ilim yoksa İslam gözünüzü açın gidiyor, gider. Ya alim olacaksınız, ya ötekileri geçeceksiniz ilimde. Şapamda kimler gelişmiş, Avrupa ile başlamış, yetişmiş şimdi geçiyor. Biz niye geçemeyelim? Biz de geçebiliriz. Eğitim evet, hayat Türk İslam ve imadın iman ve imanın direğidir. ilim. Bir taraftan İslam'ın hayatıdır, bir taraftan da iman, o da ilme dayanır. İlm olmayıca iman da çöker. Müslümanlık da yok olur, öldürürler işte Bosna'da, Erset'te, Kafkasya'da, Abhazya'da, efendim, Pakistan'da, İngilsan'da acı acıya müsalledi görüyoruz. İslamiyet de kalkar, imanı da insanın kendi içinden söner. Neden? İmanın direğidir İslam. Sen şimdi müftü efendi seni şey yapsa altta karşısına imkan Gel bakalım. Sen nice zamandır bu koca camiye gelip giden tanıdığım bir hacı efendisin. Otur bakalım şuraya. On tane soru sorsa kaç tane size cevap vereceksin? Hem de şöyle ince sorulardan sorsa cemaatin yüzde cevap veremez. Yüzde cevap veremez ince meseleler. E o ince meselelere cevap veremediği zaman bu iman Sapa sağlam imanın kalesi kalpte nasıl duracak onun için de ilim lazım demek ki tam mümin olmak için de ilim lazım cebinizde kitap lazım Efendim mükislamiyetin hakim olması için de Müslümanların kavi olması için de yeryüzünde azil olması için de cebinde kitabın olması lazım kapanda ilim olması için efendim ilme çalışmak gerekiyor bir de müjde var okuduğum hadisi şerifte ve.